540. Konu, Hazreti Peygamberin Usfan'da namaz kılması. Biz Usfan'da Resulullah ile beraber bulunuyorduk. Müşriklerin başında Halid bin Velid olduğu halde bizi karşıladılar. Bizimle kıble arasına girdiler. Hazreti Peygamber bize öğle namazını cemaatle kıldırdı. Müşrikler bunu görünce, onlar bu hal üzerindeyken onlara aniden hücum etseydik, onları gafil avlardık, dediler. Sonra devamla, namaz onları için her şeyden, hatta canlarından ve çocuklarından daha sevimlidir. Biraz sonra, bir namaz vakti daha gelecek ve namaza duracaklar. O zaman biz onlara baskın yaparız, dediler. Bunun üzerine daha ikindi olmadan Cebrail korku namazına dair, sen onların içinde olup da cephede onlara namazı kıldırırsan, askerin bir kısmı seninle namaza dursun, silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye vardıkları zaman ötekiler arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan grup gelsin, sizinle beraber namazı kılsınlar. Onlar da ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil bulunasınız da onlar size ansızın baskın yapsınlar. Eğer yağmurdan dolayı size bir eziyet gelirse veya hasta iseniz silahlarınızı bırakmanızda üzerinize bir günah yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayınız, şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır, Nisa, 4 suresi 102 ayetini vahyetti.